يا أيها الذين آمنوا الطاق الله وقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعث فإن أستق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Vücuda mühdeset beda ve beda zala ve zala fil nars. Selamunaleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Geçici <Gülüyor> ilan farklı yapılmış da ben kıyamet alametleri dersine hazırlığım var kıyamet alametleri serimize devam edeceğiz inşallah kıyametin büyük alametlerini işliyorduk. Bu alametler içerisinde önceki haftalarda işlediğimiz gerek Mehdi Aleyhisselam gerek İsa Aleyhisselam'ın huzulu meselesi Yecuc ile Mecuc ve buna benzer alametleri zikretmiştik. Bugün de Debbetul Arz denilen Kıyametin büyük alametlerinden bir diğerini inşallah burada nakledeceğiz. Kur'an ve hadislerde sabit olduğuna göre ahir zamanda yerden bir dabbenin çıkması kıyametin yaklaşma alametlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de debete arzın çıkacağına da irdeleyin. Neml suresinin 82. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve iza veqa al-qawlu aleihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum en-nase kanu biayatina la yuqinun. O söz başlarına geldiği zaman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 Dabbe'nin çıkacağından bahsedilmektedir. Bu da insanların fitne ve fesat çıkardıkları, Allah'ın emirlerine uymadıkları ve hak dini değiştirdikleri bir zamanda Allah Subhanahu ve Taala'nın onlara yerden bir dabbe çıkarması ve insanlara insanlarla konuşması şeklinde gerçekleşecektir diye bu ayeti tefsir etmiştir İbn Kesir. Alimler vakaal kavlü aleyhim o söz başlarına geldiği zaman ayetinin manası hakkında şöyle demişlerdir. Yani onlar yani insanlar fesat, isyan ve taşkınlığa devam ettikleri için Allah Celle Celalünün ayetlerinden yüz çevirip içindeki manaları düşünmedikleri ve hükümlerine boyun eğmedikleri için kendilerine yapılan nasihatleri dinlemeyip ders almadıkları için Allah Celle Celaluhu'nun onlara vaat ettiği şey gerçekleşmiştir. Allah subhanahu ve Teala eğer onlar bu duruma gel geldilerse biz onlara yerden konuşan bir hayvan çıkarırız diyor. Burada demek istenen aklı olan ve konuşan bir hayvan. Normalde hayvanlar konuşamaz ve akledemezler. Öyleyse insanlar bilsinler ki bu Allah katından gelen bir alamettir. Bu sözler Kurtubi'nin Et-Teskiresinde sayfa 697'de kayıtlı. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, o sözün başlarına gelmesi, alimlerin ölmesi, ilmin gitmesi ve Kur'an'ın kaldırılmasıyla olur. Az önce ayette geçen yani o söz başlarına geldiği zamandan kasıt, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, alimlerin ölmesi, ilmin gitmesi ve Kur'an'ın kaldırılmasıyla olur. Ve devamında diyor ki, Devamında diyor ki İbri Mesud Kur'an kaldırılmadan önce onu çok okuyunuz. Bu sözü duyanlar, bu Kur'an kaldırılacak. Peki insanların ezberlerinde olan ne olacak? dediler. İbri Mesud'un etrafında bulunanlar dediler ki, peki bu Kur'an kaldırılacaksa? İnsanların ezberindeki Kur'an'a ne olacak? Bunun üzerine İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Geceleyin kaldırılır. Dolayısıyla Kur'an'dan yoksun olarak sabahlarlar. La ilahe illallah kelimesini de unuturlar. Ve cahiliye sözlerini ve şiirlerini söylemeye başlarlar. İşte o an, o sözün başlarına geldiği zamandır. Ve ize وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ Dabbetul Arz'ın çıkacağıyla ilgili hadislerden delillere bakacak olursak bunlardan birincisi Müslim e, Rahimahullah'ın Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. فَلَاثٌ <gülüyor> اِذَا İsa xarj nla yinfagu nefs an iman uha, lmttkun amnet min qabl ou ksbet fi iman uha khaira. Tulugh şems min mghrib uha, Üç şey vardır ki onlar çıktıkları zaman önceden iman etmemiş ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Güneşin battığı yerden doğması, Deccal ve Debetul Arz. Hadis Müslim'de geçiyor. İman ve bu esbabuz zamanı ki la yuqbalu iman. Babında yani imanın kabul edilmediği Zaman babında geçiyor müsahih müslimle konuyla ilgili ikinci bir hadis de yine müslim rahimullahın Abdullah bin Hamr radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet ediyor. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis dinledim. Onu asla unutmam. O şöyle diyordu. İnne awwal al Kurujan tuluğu Şamsi Çıkacak olan Kıyamet alametlerinin ilki. Güneşin battığı yerden doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin çıkmasıdır. Çıkacak olan kıyamet alametlerinin ilki, Güneşin battığı yerden doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin çıkmasıdır. Bu iki alametten biri gerçekleşir gerçekleşmez diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir. Yani henüz onun izi varken yani bu az önce geçen ya güneşin batıdan doğmasından sonra dabbenin çıkması ona çok da uzak değildir peşi sıra gelecektir. Hadis Müslim'de fiten meşfetü's Sâhâ, ve bu zikri Deccal'da geçiyor. Yani Deccal'ın zikri babında. Yine üçüncü olarak daha önce geçen Huzeyfe Hüsey, İbni Useyd e, radıyallahu anh hadisinde kıyametin büyük alametlerinden biri de şudur denmişti Debbetul Ard yani Debbetul Ard diye e, Huzeyfe İbni Useyd hadisinde ifade etmiştik. Bir diğer hadis i̇mam Ahmed Ahmet Rahimahullah'ın Ebu Umame Radiyallahu anh'ten merfu olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Tahrücü d-dabbe Fetesimun nasa ala haratimihim Sümme yeğmurûne fîkum hatta yeşteriyen raculul ba'ire Feyakûl Mimmen iştereyteh Feyakûl İşteraytuhu min ahadil muhattamin ve yekul işteraytuhu min ahadil muhattamin dabbe çıkar insanların burunları üzerine damga vurur sonra içinizde bu insanların sayısı çoğalır öyle ki bir adam Deve satın alır da ona bunu kimden satın aldın diye sorulur. O da yüzünde damga izi bulunan birinden diye cevap verir. Hadis, İmam Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Ee, İmam Elben rahimahullah hadisi sahih olduğunu söylemiştir. Sahih-ül cemi'ül Geçiyor 2924 numaralı hadiste ve yine silsilat ve hadis-i 322 numarayla kayıtlı. Yine beşinci olarak Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. "Badiru bil a'mâli sitte ve dâbbetel ard. Allah Aleyhisselatü Vesselam 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. 6 alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Bunlardan birisi Debbetul Arz. i̇mam Ahmed Ahmet ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Tahrucu d-dabbe ve ma'ha asa Musa aleyhisselam Tahrucu d-dabbetu ve ma'ha asa Musa aleyhisselam ve khatemu Süleyman Süleyman aleyhisselam فتختم الكافر قال عفان أمف الكافر بالختم وتجل وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل أهل الخوان لا يجتمعون على الخوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر Dabbe, beraberinde Musa Aleyhisselam'ın asası ve Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olduğu halde çıkar. Dabbe, beraberinde Musa Aleyhisselam'ın asası ve Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olduğu halde çıkar. Kafiri mühürle mühürler. Hadisin ravilerinden biri olan Affan, Kafirin burnu demiştir. Yani ey kafirin, kafirin yüzünü mühürler, ey kafirin burnunu mühürler. Kimdir bu Affan? Affan Ebu Osman, Affan bir Müslim İbni Abdullah, Safar Basri Rahimahullah. Sikadır, hüccet kabul edilir. Çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Hicri 220 yılında vefat etmiştir. Rabilerden biri olan Affan bu hadisi rivayet ederken diyor ki enfel kafir yani diyor ki kafirin burnunu mühürler. Bu çıkacak olan tabbenin beraberinde Musa aleyhisselamın asası bulunacak ve bir de Süleyman aleyhisselamın mührü bulunacak. Kafiri mühürle mühürler veya kafirin burnunu mühürler. Asa ile müminin yüzünü parlatır. Nihayet bir masada oturanlar yemek yemek için sofralarına toplanacaklar. Ve bu ya mümin diye seslenir, bu da ya kafir diye seslenir. Evet, hadis İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor 7.924 numara ile müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi ise hasen olduğunu söylemiştir. Elbani rahimahullah daifu cemi'ü sahirde bunu koymuş ve hadis için zayıf olduğunu söylemiştir. Bunun nedeni olarak da Senedindeki Ali bin Yazid bin Cudan'dır. Bu şahıs Elbani'ye göre zayıf birisidir. Ahmet Şakir ise onun Sika olduğu görüşündedir. Müsned'in dipnotunda diyor ki Ahmet Şakir, Ali bin Yazid bin Cudan daha önce Sika olduğunu söylemiştik. Hakkında farklı görüşler vardır. Bize göre Sika bir rabidir. Kirmizi onun hadislerinin sahih olduğunu söylemiştir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Peki debetul ard hangi hayvandır? Ona bakalım. Yani bu bir debbedir, bir hayvandır, bir mahluk diyelim ya da hangi hayvandır? Alimler debetul ard'ın hangi hayvan olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kurtubi Rahimahullah diyor ki bütün bu görüşlerin en doğrusu Dabbe'nin Salih Aleyhisselam'ın devesinin yavrusu olduğudur. Doğrusunu Allah bilir. Diyor Kurtubi Rahimahullah. Tefsirde 13. cilt 235. sayfada bunu söylüyor. Bu görüş için Ebu Davud Tayalisi Rahimahullah'ın Huzeyfe bin Useyd Gifari radıyallahu anh'a rivayet ettiği şu hadisi delil getirmektedir. Huzeyfe radıyallahu Allah’ın şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan bahsetti. O insanları korkutmadan birdenbire Hacerül Esved ile Makam-ı İbrahim arasında büyürür. Bu hadisin konuyla ilgisi böğürür kelimesidir. Çünkü böyürme deveye has bir durumdur. Sonra bir Rahimahullah şöyle diyor. Salih Aleyhisselam'ın devesi öldürülünce onun yavrusu kaçtı. Ve önünde bulunan bir kaya yarıldı ve bu yavru deve oraya girdi. Sonra da kaya üzerine kapandı. Allah Subhanehu ve Teala Çıkmasına izin verene kadar orada bulunmaktadır demekte. Sonra şöyle diyor. Şunu diyen ne güzel söylemiştir. Zikret salihin yavru devesinin çıkışını. Vuran insanlara iman ve küfür damgasını. Bu devenin Süleyman Aleyhisselam'ın mührü elinde olduğu için kafire kafir, mü'mine de, mü'min damgasını vuracak olan devenin çıkışını seyret diyor veyahut zikret, bunu an demekte Kurtubi bir yerden allah Alem bir şairin sözünü naklederek bunu söylüyor. Kurtubi rahimahullah'ın bu görüşünü incelemek gerekir. Çünkü delil olarak aldığı hadisin senedinde kendisinden hadis alınmayan bir rabi vardır. Ayrıca müstedrekte olduğu gibi değişik hadis kitaplarında böğürür yerine farklı kelimeler geçmektedir. İkincisi ise Dabbe, dabbe Temimiddari radıyallahu anh'ten rivayet edilen Deccal hadisinde ismi geçen Cessasedir. Dabbe Temimiddari den rivayet edilen Deccal hadisinde ismi geçen Cessasedir. Bu söz sahabeden Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'a kadar, anh kadar dayandırılmaktadır. Temim-i Dari hadisinde Cessasenin ahir zamanda çıkacak olan Debbet-ül Arz olduğuna dair bir delil yoktur. O hadiste sadece Temim İddari onun vücudu çok kıllı bir hayvanla karşılaştığı ve ona sen kimsin diye sorduğu, cevap olarak da ben cesaretim dediği vardır. Bu hadisi daha önce daha önceki bölümlerde zikretmiştik. Hatırlarsanız Temim İddari radıyallahu an e, Müslüman olmadan önce kendisi Hristiyan iken bir yolculuğunda o geminin denizde boğuşması sonucu bir adaya vardıkları ve o adada nihayet ile karşılaştıkları ve onun önünün arkasından ayırt edilmeyecek kadar vücudunun kıllı birisi olduğu ve onun da e, efendim orada e, Deccal hadisesinde özellikle Orada onun deccal olduğu ile ilgili de tartışmaları bundan önceki bölümlerde burada zikretmiştik. Ancak kimisi Abdullah İbni Amr İbni Has'a kadar bu görüşü dayandırıyor ve yine e, de tefsirinde cesasenin aslında işte bu beklenilen dabbe olduğu görüşündedir. Cessase olarak isimlendirilmesinin sebebi Deccal için haber topladığındandır. Bu cesase hatırlarsanız, eee Emmiddari radıyallahu anh, onunla karşılaştıkları zaman o kendilerine bir adamdan haber verdi ve nihayet onun yanına gittiklerinde baktılar ki elleri ayakları zincirli birisi var orada. İşte o kimse de Deccal olduğunu söylüyordu. Bununla ilgili ihtilaflar vardı. O Deccallerden biridir de denmişti daha sonra Resulullah Aleyhisselatü yanına geldiğinde de Aleyhisselatü Vesselam onun bu durumunu, bu haberini deyit etmişti. Yine bizim bu bölümde bahsettiğimiz hadisler insanların inkarlarını azarlayacak olan Dabbe'nin deccale haber taşıyan cesase olmadığını gösterir. Doğrusunu ise en iyi Allah bilir. Yani bizim burada bahsettiğimiz hadislerden de anlaşılacağı üzere burada bahsi geçen geçen dabe deccali haber veren ya da deccala haber taşıyan cesas değildir. Üçüncüsü dabe cezadan dolayı Kabe kılınca Kureş Kabe'yi bina etmek istediğinde duvarında görülen yılandır. Kurtu birahim Allah kitabını kaştan naklederek bu sözün İbni Abba sadiyallaha dayandırıldığını söylemekte. Ama senedini vermemektedir. Kurtubi tefsirinde 13. 236. sayfada bunu söylüyor. Diyor ki aslında dabe cezadan dolayı Kabe yıkılınca Kureyş Kabe'yi bina etmek isteyecek. Ancak onun duvarında bir yılan görülecek dabe odur diyor. İmam Kurtubi rahimahullah ve bu sözünü İbni Abbas'a dayandırıyor ancak bununla ilgili senet vermiyor. Şevkani de bunu tefsirinde zikrediyor. Şevkani'nin dördüncü cildi 151. sayfada geçmekte. Ve yine dabbe bid'at ve küfür ehli ile konuşarak, mücadele eden bir insandır. Dabbe, bid'at ve küfür ile konuşarak mücadele eden bir insandır. Onları vazgeçirmek için onlarla tartışır. Artık kabul etmeyen, açık bir delille helak olur ve kabul eden ise, açık bir delille kurtulur. Bu sözü, Kurtub-i Allah nakletmekte ve şöyle cevaplandırmaktadır. Eğer dabbe, Bidatçılarla tartışan bir insan olsaydı, debetul Arz kıyametin on alametinden biri ve alışılmışın dışında bir alamet olamazdı. Yani diyor ki İmam Kursu İbrahim Allah, hem kendisi naklediyor sonra kendisi bununla ilgili yorum yapıyor ve diyor ki, yani biz diyor, dabbeyi eğer insan kabul edecek olursa, o zaman niçin kıyametin büyük alametleri içerisinde zikredilsin bu? Gerçekten bugün mesela davetçiler de veyahut ilim ehlimiz de bidatçı ve kafirlere karşı mücadele vermektedir. Onları hakka davet etmektedirler. Dolayısıyla bu hem ismi ile de belli olduğu gibi yani ismi de ortada dabbetul arz yani e, arzdan çıkacak olan bir hayvan veya bir mahluk bu anlamda onun olağan dışı bir şey olduğu anlaşılmakta ee, İmam Kurtul İbrahim Allah diyor ki eğer biz bunu bir insan kabul etseydik o zaman bunun olağan e, bunun olağan üstü bir hali yok veya olağan dışı bir durum değildir. Dolayısıyla bunu böyle kabul etmemekte. Yine onun yeryüzündeki insanlarla tartışan üstün bir alim olması Sebebiyle insan, alim veya imam olarak isimlendirileceğine tam tersine dabbe olarak isimlendirilmesi fasihlikten çıkış ve alimlere saygısızlıktır diyor İmam Kurtu İbrahimullah tefsirinde. Yani diyor ki eğer gerçekten o bir alimse veya bir insansa onun dabbe olarak isimlendirilmesi bir hakaret olur, fasihlikten uzaklaşmak olur ve alimlere saygısızlık olur diyerek bu görüşü kabul etmemekte ve yine dabe ismi cins isim isimdir ve her hayvana verilir dabe ismi cins isimdir ve her hayvana verilir bunu Berzenci el-işhada sayfa 177'de söylemekte ve bunu İbni İbni Allah'ın tefsiri tefsiri diye o dayandırmaktadır. Ancak bu sözün dayandığı sahih bir delil yoktur. O orada diyor ki, dabbe ismi cins bir isimdir ve her hayvana verilebilir. Yoksa acayip ve garip özelliği olan belirli bir hayvan değildir. Belki de dabbeden kasıt İnsanın vücudunu ve sağlığını bozan tehlikeli mikroplar olabilir. Çünkü o dabbe yaralamakta ve öldürmektedir. Yine dabbenin yaralaması ve eziyet vermesi, eğer o insanların anlayan kalpleri varsa, nasihatlarıyla onları Allah ve onun dinine döndürür. Delil ile onları yener. Lisan-ı hal ile konuşmak söylenen sözden daha etkilidir. Çünkü Arapça'da konuşmanın bir manası da yaralamaktır. Diye böyle bir karip tevil yapılmış. Bu söz, i̇bn Kesir'in en nihaye kitabının el Fiten ve Melahim bölümünde dipnot yazan Ebu Ubeyye'ye aittir. Bu görüş gerçek olmaktan çok uzaktır. Bu görüş, yani o diyor ki, ee, aslında diyor bu burada diyor vücudu saran bir mikrop da olabilir bu dabbe diyor hatırlarsanız hani biliyorsunuz birileri de çıktı dedi ki bunun için e, dabbe için dediler ki efendime söyleyeyim televizyon olabilir mi dediler yani televizyon için deccal dediler veya belli e, şey pardon de, deccal diyorum pardon yani bu fitneleri sayarken nasıl ki deccal için televizyon dedilerse veya efendime söyleyeyim sıradan insanlara Mehdi dendiyse, hatta kendisinde fısk olan kimselere Mehdi dendiyse veyahut e, belli kimselere Deccal dendiği gibi hiçbir özelliği olmayan yani sadece şu küfrü var belki ya da kendisi diktatör bir kimse veya zalim bir kimse veya devrimci bir kimse yani küfrün devrimini getirmiş küfrü ikame etmiş bir kimse bunlar Nasıl ki bunlar ee, böyle tevhirler yapıldıysa burada da görüyoruz ki dabbe için mikrop olabilir e, denmekte. Ve garip bir yorum yapmaktadır. Bu görüş gerçek olmaktan çok uzaktır. Şöyle ki mikroplar çok eski zamandan beri mevcut olduğu gibi insanları onların ziraatlarını ve hayvanlarını yok eden hastalıklar da çok eski zamandan beri vardır. Dabbe ise kıyamet alametlerindendir ve şu ana kadar görülmemiştir. Yani mikro bilinen bir şeydir. Dediği gibi yani eğer vücudu saran, efendim vücuda eziyet eden ve yaralayan bir şeyse bu hep olan bir şeydir. Dolayısıyla onun huruc etmesi yeni bir hadise değildir. O zaten e, insanlık tarihiyle beraber var olan bir şeydir. İkincisi mikroplar gözle görülmez canlılardır. Dabbe'nin ise görülemeyeceğini söyleyen bir kişi dahi olmamıştır. Bilakis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara onun görülecek hallerini haber vermiş, elinde Musa Aleyhisselam'ın asası ile Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olacağını söylemiştir. Ve yine dabe insanların yüzlerine mümin ve kafir olduklarını gösteren bir damga vurur. Müminin yüzü parlar, Kafirin burnunu mühürler. Mikroplar ise böyle bir şeyi yapamaz. Bir diğer reddiyemiz ise açıkça görülen o ki onu bu sözü söylemeye iten şey dabbe hakkında çok farklı sözlerin söylenmiş olmasıdır. Aslında ona bunu söyleten şey dabbe ile ilgili çok farklı şeylerin söylenmiş olmasıdır. Fakat Allah'ın kudreti her şeyin üstündedir. Bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelen şeye teslim olmamız gerekmektedir. Ayrıca lafzı akla doğrudan gelen ilk anlamıyla anlamaya engel olan şey nedir? Ayrıca lafzı akla doğrudan gelen ilk anlamıyla anlamaya engel olan şey nedir? Yani gerçekten bu lafız ifade edildiği zaman, yani bir insan bunu telaffuz ettiği zaman, Debbetul Ard yani Arapça ifadeyle, yerin hayvanı veya yerden çıkan bir hayvan, akla ilk gelen şey budur. Dolayısıyla kişiyi ilk akla gelen anlamdan uzaklaştıran şey nedir? Lafzın manası, Gerçekle uyuşmazlık içinde o olmadıkça kelimeye başka anlamlar yüklemeye çalışmayız. Özellikle Ebu Ubeyye'nin bu görüşü müfessirlerin sözüne terstir. Çünkü müfessirler Dabde'nin insanların normal karşıladığı şeyin dışında farklı bir şey olduğunu söylemişlerdir. O alışılmışın dışında bir şeydir ve aynı güneşin batı, batıdan doğması gibidir. Yani gerçekten zaten bunu akılla yorumlamaya çalışmak, yani bugünkü bildiğimiz normal e, denge üzerine veya alışır, alışar geldiğimiz bir hal yok ki o günlerde. Yani kıyametin en büyük alametlerindendir. Az önce zikrettiğimiz hadiste iki şey diyor, birisi güneşin batıdan doğması, bir de kuşluk vaktinde yerden çıkacak olan dabbe hadisinde... Burada görülmekte ki artık gerçekten hatta tövbe kapısının kapandığı, artık iman edenin imanının kendisine fayda vermediği bir dönemde, olağanüstü hallerin görüldüğü bir dönemde, bu çıkacak olan hayvanın elinde Musa aleyhisselamın asası ve Süleyman aleyhisselamın mührü olduğu halde, o müminin yüzüne bunu vurduğu zaman müminin yüzü pırıldar, e, kafirin yüzüne vurduğu zaman onun burnu mühürlenir. Dolayısıyla dolayısıyla e, bu hadislerden açıkça ve akla ilk gelen yani lafız itibariyle de Dabbetul Ard'ın gerçekten bir mahluk olduğu ancak bizim belki de mahiyetini kavrayamadığımız bir mahluk olduğu, ancak onun hakla batılı ayırt eden nitelikte bir özelliği olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu iki alametin birbirine yakın olarak görüleceğini şöyle beyan etmektedir az önce ifade ettiğim inne evvelel ayati hurucan tulûu şemsi min maghribiha ve hurucu dabbati alennâsi duha وَاَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ سَاحِبَتِهَا فَالْوْخْرَ عَلَى اِسْرِهَا قَرِيبًا Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Çıkacak olan kıyamet alametlerinin ilki, güneşin battığı yerden doğması ve bir kuşluk vakti insanlara karşı dabbenin çıkmasıdır çıkacak olan kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması ve bir kuşluk vakti insanlara karşı darbenin çıkmasıdır. Bu iki alametten biri gerçekleşir gerçekleşmez diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir. Yani diğerinin etkisi, diğerinin efendim ee, sarsıntısı diğerinin izi veya diğerinin şoku, ilkinin şokunu insanlar henüz atlatamamışken yani güneşin batıdan doğması haleti ruhiyeti içerisinde iken insanlar dabbenin bir kuşluk vakti onlar üzerine çıkması Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. Şimdi kim çıkıp diyebilir ki ya da bunu böyle söylemek ne kadar e, uygundur. Yani o bir efendim bir mikroptur veyahut bir insandır. Veyahut şudur budur gibi söz söylemek gerçekten e, doğru bir yorum olmasa gerek. Burada herkesin iman etmesi gereken şey Allah Subhanahu ve Taala'nın ahir zamanda insanlarla konuşan bir hayvan çıkaracak olmasıdır. Onlarla konuşması bir mucize olacak ve onlara dini yalanlamalarından dolayı bir azabın çatacağını bildirecektir. Onlarla ...konuşması ve onları, onların ya, dini yalanlamalarından dolayı... ...bir azabın çatacağını bildirecektir. Az önce Abdullah bin Mesud radıyallahu anh... ...Kuran'ın kaldırılması, ilmin kaldırılması diye bunu haber vermişti. Zaten, dabbenin çıktığını gören insanlar... ...onun kıyametin yaklaştığını haber veren bir alamet olduğunu anlayacaklardır. Oysa onlar, daha önce ne Allah... Ne Allah subhane ve teala'nın varlığına ne de ahiret gününe inanıyorlardı. Yani benim kalbime öyle bir hal doğuyor ki, yani ben bunu paylaşmak istiyorum burada. Dikkat ediniz, Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud onların halini haber vermişti o kimselerin ve demişti ki, o sözün başlarına gelmesi, yani dabbenin ortaya çıkması, alimlerin ölmesi, ilmin gitmesi ve Kur'an'ın kaldırılmasıyla olur. Alimler ölecek, ilim gidecek ve Kur'an kaldırılacak. Ve bundan ötürü Kur'an'ı çokça okuyunuz. Ve arkasından şöyle diyordu Abdullah bin Mes'ud. Geceleyin, Kur'an kaldırılır. Dolayısıyla Kur'an'dan yoksun olarak sabahlarlar. La ilahe illallah kelimesini unuturlar. Ve cahiliye sözlerini ve şiirlerini söylemeye başlarlar. İşte o an, o sözün başlarına geldiği zamandır. Yani, e, gerçekten ilimden uzak, zaten kıyametin de, affedersiniz, sokakta hayvanlar gibi birleşen insanların üzerine kopacak kadar azgınlığın ve fuhşiyatın arttığı bir dönemde olacağını da hesaba kattığımızda, Cehaletin oldukça yaygınlaştığı ve gerçekten kıyametin insanların en cahilleri üzerine veya en günahkarları üzerine kopacağını da düşündüğümüzde Allahu alem benim kalbime doğan yani yaptığım araştırmalardan Allah azza ve celle elbette ki bunu böyle diledi ve biz hadislere iman etmekteyiz. Kesinlikle Allah Resulü sallallahu ve sellem'den gelen ee, haberler baş ve göz üst, göz ve baş üstüne ancak ancak ben öyle sanıyorum ki bu saydığımız alametlerden insanların bu şekilde bir azgınlık içerisinde olmasından ötürü Allah Sübhanu ve Teala insanlara kitap ve rasul göndermiştir. Yeryüzünün en şerefli insanlarını Allah azze ve celle elçiler olarak göndermiştir. Ve bunlar seçkin kimselerdir, seçilmiş kimselerdir. Bunların sonuncusu Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Dolayısıyla son nebi odur, ondan başka nebi gelmeyecektir. Ve nihayet onun insanların kendi içinden insan olarak bir davetçi gönderilmesine ve Allah'ın kitabını arkalarına atmalarından ötürü Nihayet güneş batıdan doğduğu halde veya o ana kadar hala küfür ve azgınlıklarından, bid'atlerinden, zulümlerinden vazgeçmeyen insanlara bu sefer Allah Azze ve Celle bir, bir hayvanı tabiri caizse bir hayvan bir davetçi niteliğinde onlarla konuşur. Yani bu kadar davetçi geldi veyahut. Allah Azza ve Celle'nin dini taptaze, dimdik ayakta dururken buna bunu kulak ardı edenlerin muhatabı yerden çıkacak bir hayvan olmuştur artık. Yani, subhanallah, yani hani e, gerçi ne derler, yani biraz daha e, sözü açmakta, İnşallah şöyle diyeyim. Yani Allah Azze ve Celle insanlara kendi cinsinden bir insan gönderdi. Onun davetine icabet edenler bununla bir izzet ve şeref kazandılar. Ancak kıyametin büyük alametleri ortaya çıktıktan sonra sanki yeryüzünde hayvanlardan, hayvandan daha beter insanlar kaldığı için Allah Subhanehu ve Teala Onlara sanki kendi cinsinden anlamında, yani siz hayvandan betersiniz, Allah azze ve celle aslında o hayvana bir izzet ve şeref verecek. Mesela konuşamıyor, hayvanlar konuşamaz, ancak o konuşacak. O onlara davette bulunacak. Ve diyecek yine sen kafirsin, o birine veya diyecek yine sen müminsin. Dolayısıyla burada aslında küfür ve azgınlığın oldukça fazla olacağını da gösteriyor Allah alem benim okuduğum, benim anladığım özellikle Abdullah Mes'ud'un Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması sözünden ve ilmin ve alimlerin yeryüzü öldürülmesi ve ilmin kaldırılması sözünden ve onların tekrar cahiliye şiirlerine ve sözlerine dönmesinden ben böyle bir kanaat oluşuyor oluşuyor bende ve böyle şedid bir zaman olacağı kanaati oluşuyor bende en doğrusunu Allah bilir. Burada herkesin iman etmesi gereken şey Allah Azza ve Celle'nin ahir zamanda insanlarla konuşan bir hayvan çıkaracak olmasıdır. Onlarla konuşması bir mucize olacak ve onlara dini yalanlamalarından dolayı bir azabın çatacağını bildirecektir. Zaten tablenin çıktığını gören insanlar onun kıyametin yaklaştığını haber veren bir alamet olduğunu anlayacaklardır. Oysa onlar daha önce ne Allah'ın varlığına ne de ahiret gününe inanıyorlardı. Dikkat ediniz. Oysa onlar daha önce ne Allah'ın varlığına ne de ahiret gününe inanıyorlardı. Ne, i̇nanmıyorlardı. Niçin? Çünkü elçileri yalanlamışlardı. Son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamışlardı. Onun davetine icabet etmiyorlardı. Ve dabbe çıkıncaya kadar onlar yine Allah'ı ve ahiret gününü inkar ediyorlardı artık bir hayvanın daveti ve hatırlatmasıyla anmasıyla onlar bunu buna inanacaklardır. Ancak bu inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Yine dabbe ile ilgili ayetin Kur'an'da Neml suresinde delalet ettiği gibi o insanlarla onların duyacağı ve anlayacağı bir sözle konuşup hitap etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinde delalet ettiği gibi, o insanlarla, onların duyacağı ve anlayacağı bir sözle konuşup hitap etmesidir. Zira bu surede, karınca, kuş ve cinlerin, Süleyman Aleyhisselam'la görüştüğü ve konuştuğu görülmektedir. Dabbenin de, insanlarla konuşacağı ayetinin, bu surede geçmesi, Surenin genel kapsamına uygundur. Ee, bu son yaptığım yorum e, Seyyid Kutup Rahimahullah Fizilal Kur'an'da söylüyor bunu. Ee, yine Ahmet Şakir Allah ona rahmet etsin şöyle diyor. Ayette Arapça olarak açıkça dabe diye geçmektedir. Arapça dabbe diye geçmektedir. Arap dilinde Dabbe'nin manası bellidir ve açıklamaya ihtiyaç yoktur. Sahih hadis kitaplarında ve diğer sünenlerde geldiği üzere Dabbe'nin ahir zamanda çıkacağı ve kıyamet alametlerinden olduğu açıktır. Ama Dabbe'nin hakkında gelen bir takım rivayetler ise sahih değildir. Bu yüzden onu inkar etmemiz doğru değildir. Fakat zamanımızda İslam dinine müntesip olduğu halde görüşleri ve sözleri hoş olmayanlar var. Bunlar gayba iman etmek istemiyorlar. Onlar arkalarından gittikleri ve örnek aldıkları her türlü rezaleti serbestleştiren, her dine girmeye cevaz veren, her şeyi helal sayan, putçu, Avrupalı inkarcıların kendilerine çizdikleri sınırları aşmak istemezler. Onlar Bizim inandığımız gibi inanmazlar. Açıkça inkar etmeye de güçleri yetmez. Lafı ağızlarında geveler döndürürler. Dolaştırırlar ve en sonunda Arapçadaki gerçek anlamının dışında bir söze çevirip sembollere benzer kılarlar. Bu da onların içlerine yerleşmiş olan gizledikleri inkarlarıdır. Allah-u Gerçekten Kıyamet alameti diyoruz ya, kıyametin bu alametleri var ya, aslında büyük alametleri, en önemlisi büyük alametleri, gerçekten kimisi Kur'an ve sünnetin haber verdiği için bu alametler kimisi için alamettir, kimi için de fitnedir. Kalbi hasta olanlar için fitne, gerçekten selefin menhecine tutunmuş ve bu menhec üzere olanlar için ise aynen kıyamet alametidir diyorum. Peki bu dabbe nerede çıkacak? Ona bakalım. Çıkacağı, nerede çıkacağı konusunda alimlerin farklı görüşleri vardır. Dabbenin nerede çıkacağına, çıkacağı konusunda alimlerin farklı görüşleri var. Birincisi, dabbe, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'den çıkar. Yani bir görüşe göre, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'den çıkacaktır. Taberani El-Evsat'ta rivayet ettiği Huzeyfe ibn radıyallahu Useyd bana göre merfu hadisinde şöyle diyor yani merfu olan hadiste Dabbe en büyük camiden çıkar. İnsanlar o halde iken yeryüzü yankılanır. Yine insanlar o halde iken çıkar. Dabbe en büyük camiden çıkar. İnsanlar o halde iken yeryüzü yankılanır. Yine insanlar o halde iken çıkar. Evet, heysemi mecmur zevaitte geçiyor. Tabi bunu merfu olarak görmek gerekir. Daha önce de ifade etmiştik. Sahabenin kendi sözü gibi görünen kıyamet alametleri ile ilgili hususlar yani gaybi hususlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleri olan ashab hevadan konuşmayacağı için yani kendi görüşleriyle kendi görüşlerini bildirmeyecekleri için bu Allah e, kendi sözü gibi görülen e, ifadeleri merfu kabul edilir. Yani Allah Resulü ve Vesselam'e dayandırılır. Sufyan bin Uyeyne rahim Allah diyor ki dabbe İmam gece insanlara namaz kıldırıp ayrıldıktan sonra çıkar. Oysa namazdan önce insanlara dabbenin henüz çıkmadığını haber vermiştir. Yani imam diyor gece insanlara namaz kıldırıp ayrıldıktan sonra çıkar. Namazdan önce dabbe çıkmamıştır der ancak bir bakarlar ki namazdan sonra dabbe çıkıvermiştir. Ve yine dabbe üç yerden çıkar. Önce bazı çöllerde çıkar, sonra kaybolur. Sonra bazı köylerde çıkar, sonra mescidi haramda görülür. Hakimin Huzeyfe ibn-i Useyd'den yaptığı rivayette onun üç kere çıkacağı belirtilmiştir. Hakim bu uzun uzun hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bu, Buhari ve Müslümin şartlarına göre sahihtir ama rivayet, etmemişlerdir. Vehebi telhisul mustedrek sayfa numarası var. Hakimle aynı görüşte olduğunu söylemiştir. Yine taberani ve Hakim Huzeyfe radıyallahu anh'da şunu rivayette bulunmuşlardır. Muhakkak ki onun dabbenin üç tane çıkışı vardır. Huzeyfe radıyallahu rivayet ediyor ve diyor ki dabbenin üç tane çıkışı vardır. Yemen'in en uzak bölgesinden Sonra Mekke yakınlarından sonra da Hacerül Esvedü ruknu ile Beni Mahzum kapısı arasında çıkar diye haber veriyor. Ancak bu rivayetin senedinde Talha bin Amr Hadrami vardır ki zayıf birisidir. Bu hadisin tahrici daha önce geçmişti. Bu belirttiğimiz görüşler dışında başka görüşler vardır. Bu görüşlerin çoğu dabbenin Mekke'deki Haram'dan çıkacağı ile ilgilidir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Dabbe çıktığında insanlara mümin ve kafir damgasını vurur. Yani dabbenin görevleri nelerdir diye bakacak olursak insanlara mümin ve kafir damgasını vurur. Mü'mine gelince onun yüzü parlar. Bu onun imanlı olduğunu gösterir. Kafirin ise burnunu mühürler ki bu da onun kafir olduğunu gösterir. Allah Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَبَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا biayetina la la yuqinun onlara yerden bir dabbe çıkarırız bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler nesr suresi 82. ayet Dabbenin konuşması hakkında tefsir alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. birincisi Onlarla söz ile konuşur, yani muhatapları olan insanlara hitap eder. Buna da Ubey İbn radıyallahu Rəşılallahın ayeti tünebi şeklinde okuyuşu delildir. Ubey İbn Ka'b'ın bu ayeti tünebi şeklinde okuyuşu delildir. Yani bu da be insanlarla Söz olarak konuşacaktır. İkincisi Onları yaralar. Ayetin Teklimuhum diye okunması Buna delildir. Elkel kelimesi yara manasındadır. İbni Abbas Nadia bu Bu şekilde okuduğuna dair rivayet vardır. Yani onlara Damga vurur. Onlara damga Vurur şeklinde manasına gelmektedir. Teklimuhum. Yani bir konuşur, ikincisi damga vurur. Kurtubi'nin Kurtubi tefsirinde, i̇bn Kesir'de ve Şefkan'in tefsirinde bu şekilde geçmekte. Ebu Umame radıyallahu anh gelen hadis, bu görüşe derizdir. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dabbe çıkar, insanların burunları üzerine damga vurur. İbni Abbas radıyallahu. Evet bunu yapacaktır dediği rivayet olunmuştur. Yani onlarla konuşacak ve onlara damga vuracak. İbni Kesir rahimeullah diyor ki bu söz içinde çelişki olmayan güzel bir sözdür. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Dabbe'nin insanlara söyleyeceği söz ise şudur. İnsanlar ayetlerimize kesin olarak iman etmemişlerdir. Dabbe'nin İnsanlara söyleyeceği söz şudur. İnsanlar ayetlerimize kesin olarak iman etmemişlerdir. Bu ayeti eğer inne innenin hemzesi üstün olarak okunursa bu anlamda olur. Yani bu onlara ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini haber verir. Bu okuyuş küfellerin genelinin ve bazı basalların okuyuşudur. Hicaz, Basra, ve Şamlıların okuyuşu, innedeki hemzenin kesreli okunmasıdır ki, Yeni bir cümleye başlama olur. O zaman mana, Onlara yaptıkları kötülükleri konuşur, Veya İslam dışındaki dinlerin geçersiz olduğunu konuşur. Anlamındadır. Taberi tefsirinde, Kurtubi'de ve Şefkaninin tefsirlerinde, Bu şekilde geçmekte. İbn-i Cerir Rahim Allah diyor ki, bu konudaki sözün özü, manası birbirine yakın iki okuyuş vardır ve bütün beldelerde bu iki okuyuş yaygındır demektedir taberi tefsirinde. Dolayısıyla Allah en iyisini bilir, o söz ile konuşacak veyahut onları yaralayacak yani onları mühürleyecek manasında dolayısıyla Ubeybnik kabın okuyuşuyla bakıldığı zaman ayette tünen bir uhum yani konuşacaktır, söz olarak konuşacaktır ya da İbni Abbas sallallahu dediği gibi mühürleyecektir, onlara damga vuracaktır. En doğrusunu Allah bilir. Ancak biz kıyametin büyük alametlerinden kabul ettiğimiz, kıyametin büyük alametlerinden sayılan dabbe olayını, dabbetul ard e, alametini bugün Kardeşlerimizle paylaşmış olduk. İnşallah bununla ilgili hem ayetle ifade ettiğimiz, deminki okuduğumuz Nem Suresi 82. ayeti Allah Resulü ve Vesselam'dan değişik tarihleriyle gelen hadisleri de rivayet ederek konumuzu Kur'an ve sünnete göre burada yorumlamış olduk. Ve buna olan imanımız tamdır. Muhakkak ki sözlerin en doğrusu, Allah'ın sözüdür, yolların en doğrusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İnşallah bugün Ebu Musab hocamızın dersi biraz uzadı. Ben de biraz geciktim, 20 dakika demiştim, biraz daha gecikmeli geldim. Hakkınızı helal edin, beni meşgul eden haller oldu. Ancak bugün bir derse yetineceğiz. Zannediyorum son bir dersimiz kaldı. Yani son bir ders derken bir dahaki derste, iki e, ara vererek yani yine 45 dakika 45-45 şeklinde iki ders yapıp Allah'a emanet kıyamet alametleri dersimizi tam olarak bitireceğiz. Allah razı olsun. E, inşallah faydalı olmuştur. Ve hadi Allah'u âlem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed subhanek Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente